Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim Teziru kitabe min Allah'i Azizül Hakim Ha Mim Bu kitabın indirilmesi Aziz kudreti daima üstün gelen Hakim her işi hikmet olan Allah tarafındandır. Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için elbette deliller vardır. Hem sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde yaratıp yaymakta olduğu hareketli her canlıda kati olarak iman edecek bir topluluk için deliller vardır. <gülüyor> Gece ile gündüzün ihtirafında ardarda gelmesinde, Allah'ın gökten bir rızık yağmur indirip, onunla yeryüzü ölümünden sonra diritmesinde ve rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde de akıl erdirecek bir topluluk için, deliller vardır İşte bunlar Allah'ın ayetleridir onları sana hak ile okuyoruz artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar her iftiracı günahkar kimsenin vay haline. Esmau thumma O kimse Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini dinler, sonra da sanki hiç onları duymamış gibi büyüklük taslayarak inkarında direnir. İşte onu pek elemli bir azap ile müjdele. Çünkü o ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onları alaya alır. İşte onlar yokun. Kendileri için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Min in cehennem ve la şeyen ve la ve la min önlerinde cehennem vardır ne kazandıkları şeyler ne de Allah'ı bırakarak edindikleri dostlar o gün kendilerine bir fayda verebilir çünkü onlar için pek büyük bir azap vardır bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlara en şiddetlisinden pek elenli bir azap vardır.